Farelere fare zehri koyarak zehirlemek veya suda öldürmek günah mıdır? Şimdi haşeratı öldürmenin caizliğine dair hadis-i şerifler var. Bunlardan biri de faredir. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunları öldürmenin caiz olduğunu bildirmiştir. Ateşle yakmadıktan sonra bunları herhangi bir yöntemle öldürmekte bir sakınca yoktur. Peki.